hij, ayette diyor ya, hatta ik fecr, televisie heb, maar ik heb het gevoel dat ik een televisie heb. Ik heb het gevoel dat ik dat, televisie heb, maar ik heb het gevoel dat ik een televisie heb, maar ik heb het gevoel dat ik een televisie heb, maar ik heb het gevoel dat ik een televisie heb, maar ik dat ik dat dat dat dat dat dat dat dat dat son on güne girildiği zaman izarını bağlar. Ey da, ibadetlere daha düşkün olur, daha gayretli olurdu. Dolayısıyla son on gecede aranmasını söylüyor. Ama ancak maalesef Allah Alem Türkiye'de ve birçok yerde böyle yapılıyor. Ne yapıyorlar? O gece geldiğinde işte yirmi altı, yirmi yediye bağlayan gece. Ne yapıyorlar? İşte o gece Kadir gecesidir inancıyla. Halbuki onun alametleri var. Bunların aranması gerekir. Ve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 Resulullah'ta güzel örnekler vardır demesi hasebiyle Ali set ve selam'dan öğrenilecektir. Ama az önce saydığım sebeplerden ötürü vahyin özne olmaktan çıkartılıp Ramazan ve Kadir Gecesi'nin bidat ve hurafelerle doldurulması sebebiyle maalesef bu ayın özellikle de vahyin yani Kur'an-ı Kerim'in arındırıldığını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 Allah'a nasıl kulluk etmesi gerektiğiyle ilgili bir staj yapmaktadır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da teravih namazı kılıyordu. Aslında teravih Ramazan'a ait özel bir isimdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın dışındaki gecelerde bu namazı kıyamun leyl ya da salatun leyl ya da tahaccüd olarak kılıyordu.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 Bütün bu çarptırmalardan Bütün bu içini boşaltmalardan Arındırar a, e, Uzaklaşarak Vahyi özne kabul edip Vahyi anlama gayretini göstererek Haydin Kur'anı Anlama konusunda Ramazanda Allah'tan yardım dileyerek Ve aynı Ashabın Kur'anı Anladığı gibi anlama gayretini Ramazanda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 duanın makbul olduğu her zamanda iftar edeceğimiz vakit Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi iftar edeceği zaman iftarlının duasını Allah Azze ve Celle geri çevirmez. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle beşar Esad'ı onun ordusunu ona yardım edenleri yerin dibine geçirsin diyorum. Allah Azze ve Celle Dunyaï Ramadan-gibi,jaayip, aakhiretini bayram olaraq kazananlarda neylesin bizi. Wa hadhi wa alem. Wa sallallahu ala Nabiina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanak allahumma bihamdik. Ashadu an ilaha ilaaha illa ant. Astaghfiruk wa atubu ileik. Salam alaikum warahmatullahi rahmat wa barakatuhu.